Bismillahi r-Rahmani r ve nasta'inuhu ve ve Billahi min ve min Men ve men yudlil Ve la la Ve Muhammedan abduhu ve hadis kitabullah ve Muhammedin sallallahu ve ve Şerral Umuur muhtesatu ha ve kulle muhtesetin bir ve kulle birdatin zaal ve kule za ain Finler tesir dersimizde Casiye suresi'nin 14 ayetinde kalmıştık Allah Azze ve Celle Celemehalenen şöyle buyuruyor iman edenlere de ki onları kazandıklarıyla cezalandırması için Allah'ın günleri Allah'ın günlerini ummayanları bağışlasınlar mücahit Rahimullllah dedi ki Allah'ın nimetlerine veya intikamına aldırmayanları bağışlasınlar demektir. Katader Aynullah, bu ayeti eğer savaşta onlar yakalarsan, ibret almalar için onlar ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt. Enfal 57 ve müşriklerle toptan savaşın tevbe 36. ayetleri nesk etti. Böylece onlar Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahit edinceye kadar kendileriyle savaşılması emredildi. Yani bu e, sure zaten daha önce başında belirttiğimiz gibi Mekki surelerdendir. E, i̇lk önce müşrikleri bu şekilde e, kendi hallerine bırakmak emrediliyor burada. Çünkü Müslümanların o sırada onlara karşı güçleri yok. Daha sonra bu ayetlerle bunun e, hükmünün ne söylüyor Katadir Aymullah. 15. Kim salih bir amelde bulunursa kendi lehinedir. Kim kötülük yaparsa artık o da kendi aleyhinedir. Sonra siz Rabbinize döndürüleceksiniz. 16. Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve nübüvvet verdik. Onları temiz ve güzel şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık. Ebu Aliye Rahimullah dedi ki, Allah İsrailoğullarına Musa Aleyhisselam'ın asası, beyaz eli, onları denizden geçirmesi, düşmanlarını aynı denizin içinde gözleri önde bulması, çölde kayboluklarında gölgelik olarak onlara bulut göndermesi, Kudret elvası ile yıldırıcın indirmesi gibi pek çok beyineler, ayetler vermişti. Katade dedi ki İsrailoğulları kendi çağdaşlarına üstün kılındılar. Her dönemin insanlarına alem denilir. Yani alemler ifadesi Kur'an-ı Kerim'de alemin diye geçmesi de burada yani her dönem, her asırdaki insanlar demektir oluyor buna göre. Aynısını Mücahit ve Ebu Ali Rahimullah da söylemişlerdir. 17. Ve onlara bu emirden açık belgeler verdik. Fakat onlar kendilerine ilim geldikten sonra yalnızca aralarındaki taşkınlıktan dolayı ihtilafa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ihtilafa düştükleri şeyde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. 18. 18. Sonra seni de bu emirden bir şeriat üzerine kıldık. Öyleyse sen ona uy ve bilmeyen, bilmeyenlerin hevalarına uyma. Katade Rahimullah dedi ki şeriat ile kastedilen farzlar, had cezaları, emirler ve yasaklardır. İbnül Kayyum Rahimullah Erkelan fi Meseleti Sema kitabında şöyle diyor. Allah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme verdiği şeriat emrettiği ve razı olduğu her şeyi kapsar. Allah'ın Nebisi'ne verdiği şeriatın onaylamadığı her emir, her sevgi, her duygu ve her hal bir batıldır, sapıklıktır. Bilmeyenlerin heveslerinden kaynaklanır. Hiç kimsenin arzu ettiği şeye tabi olup sonra onu başkalarına emretme ve bunu da din olarak kabul etme hakkı yoktur. Yine hiç kimse sevmediği şeyi yasaklayıp kötüleyemez. Ancak bunları Allah'tan gelen bir hidayet doğrultusunda yapıyorsa o başkadır. Çünkü bu Allah'ın Resulüne verdiği, ona ve tüm müminlere uymasını emrettiği şeriatın ta kendisidir. Bundan dolayı olsa gerek selef alimleri dini konularda şeriatın dışına çıkan herkesi heva ehli olarak nitelendirmiştir. Bidat elini de heva ehli olarak görmüşlerdir. Bu yüzden onları kötüleyip insanları onlara tabi olmaktan sakındırmışlardır. Bu kimselerin ilim sahibi olmaları, ibadet ve züid ile meşgul olmaları, dünyaya meyletmemeleri ve bir takım olağanüstü olaylar göstermeleri bile kendilerinden sakındırılmalarına mani olmamıştır. Yunus bin Abdülala şöyle anlatmıştır. İmam Şafiye Leis bin Sadık kastederek arkadaşımızın ne söylediğini biliyor musun diye sordum. O da onu kastederek şöyle dedi. Eğer onun suyun üzerinde yürüdüğünü görsen yine de onunla asla yine de ona güvenme. Ona önem verme, onunla konuşma. Ravinin ifadesine göre İmam Şafi onun hakkında daha ağır konuşmuş. Lakin Yunus onun çok ağır olmayan sözlerini nakletmiştir. Evet. Demek ki bir kimse İbadet ve züht ehli dahi olsa, heva ehlinden olabilir. Bidat ehli dediğimiz kimseler zaten genellikle ibadet ehli, züht ehli e, kimselerdir. Yani bu bidat önderleri geçmişteki bidat önderleri böyle kimselerdir. Fakat onlar heva ehli olarak sayılmıştır. Yani selefin ıslahında heva ehliyle kasıtlı işte nefislerin hevasına dalan günahkarlar demek değil. Kitap ve sünnete muhalif işler peşinde olan Allah'tan ve Rasulü'nden bir emir veya yasak söz konusu olmaksızın insanlara kendi görüşleriyle, kendi hevalarıyla çıkardıkları meseleleri dayatan kimselerdir. Yani onları bir çeşit dinedinme gibi bir pozisyona sokuyorlar. Ata Ataraymullah'a bir mesele sorulduğunda, işte bu konuda bir nas bilmiyorum yani Selef'ten gelen bir nakil, öncekilerden gelen bir nakil bilmiyorum diyor. Kendisi tabi'in alimlerinde Bana kendi görüşünü söyle diyorlar. O da diyor ki benim görüşümün din edililmesinden Allah'a sığınırım. Yani Selef bu şekilde kendi görüşlerinin başkaları tarafından din edililmesine hassasiyet gösteriyordu. Yani bundan sakınıyor ve sakındırıyorlardı. Bunu yapanları da heva ehli olarak niteliyorlardı. Ebu Hanife'nin özellikle reddedilmesi hatta tekfir edilmesi bu sebeptendir. O kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet edilmesine rağmen kendi görüşünde ısrar eden, rey ile fetva veren ve insanlara bunu dayatan birisiydi. Onun yani sadece cehmili değil mesele. Yani Kur'an mahluk olduğunu ilk söyleyenlerden biridir. Kuf'ede ilk bu görüşü dile getiren kimsedir. Bundan dolayı bir tekfir edilmiştir. Yine mürceye görüşünü savunması, mürce adına irca görüş adına e, müdafada bulunması e, başka bir vartasıdır. Diğer bir meselesi, yani küfre delalet eden meselesi de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan hadis olmasına rağmen o konuda kendi görüşüyle fetva vermesi insanlara bunu din edinmelerini e, salık vermesi sebebiyledir. Tabi onun bu açtığı kötü yol bizim asrımızda ee, çok geniş kitleleri kuşatmış bir vaziyete ulaşmış ve insanlar işte sadece nasların sınırında durmayı işte fıkıh bilmemek, fıkıhtan anlamak gibi telakki ediyorlardı. Halbuki Selef Ebu Hanife için işte onun fıkıhtan hiçbir nasibi yoktur diyordu. Yani onun reyleriyle fetva vermesi sebebiyle fıkıhtan bir nasibi yoktur. Çünkü fıkıh ilgili meselede, fetva sorulan meselede ilgili nasıl delil getirmektir, ilgili nasıl söylemektir. Seleften gelen bir rivayet varsa onu aktarmaktır. Yoksa kendi görüşüyle bir görüş ortaya atmak değildir. Ebu Hanife o kadar ileri gitmiştir ki, şayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana yetişseydi diyor, benim görüşlerimin çoğunu alır kabul ederdi diyor. Bu kadar e, kibirli konuşan birisi, yani e, sünnete karşı getirdiği rey'leri ile de bu şekilde hatta aşan birisi. Hatta içkiye dahi, sarhoş edici içkilere dahi fetva vermiş, helal demiş birisidir. daha pek çok şeyleri var. Yani onun açtığı bu yol işte ehli rey ve el hadis diye İslam ümmetinin en başında iki fırkaya ayrılmaz fıkıh konusunda. Ehli hadis işte Allah Resulü'nden, selef'ten gelen rivayetlerle meseleleri sınırlı tutanlar Ehli rey ise yeni iştihatlar, yeni reyler, yeni açılımlar getirerek meselelere, görüşlerle kıyas yapanlar olmak üzere böyle bir yırtık açılmış, bu yırtık giderek büyümüş ve bugün hadise tutunan, selefin menhecine tutunan çok küçük bir azınlık kalmıştır dünya üzerinde. Uzun zamandır böyle de bu zamanlarda çok daha azalmıştır bu mesele. İnsanlar çok rahat bir şekilde Kur'an ve sünnetin açık naslarına karşı kendilerince öne sürdükleri bir takım gerekçelerle muhalefet edebilmek için çeşitli yorumlar yapıyorlar. İşte bu mesafeli ve maskeli namazı uydurmaları, Allah'ın dinine böyle bir tahrif yapmaları, kendiliklerinden bir din ibadet uydurmaları, cemaatle namazı yasaklamaları, uydurulmuş şeytanın uydurduğu bilim tezine dayanarak, işte hastalığın bulaştığını iddia etmeleri vesaire vesaire. Bundan dolayı da hem kendileri küfre girdiler, hem de pek çok insanın küfre girmesine sebep oldular. Evet, bu ray kapısından, bu heva kapısından e, bu yırtık büyümüş, bu hale gelmiştir. Evet, 19, çünkü onlar Allah'tan hiçbir şeyi senden savamazlar. Kimler? Bu hevasına uyanlar, bilmeyenler. Şüphesiz zalimler birbirlerinin velisidirler. Allah ise sakınanların, yani takva sahiplerinin velisidir. 20. Bu insanlar için basiretler, kesin bilgiyle inanan bir kavim içinde bir hidayet ve rahmettir. Katade-i dedi ki, Rabbinizden deliller gelmiştir. Kim bu delili görerek hidayete ererse kendi lehine, kim de görmez ve hidayeti kabul etmezse kendi aleyhinedir. i̇bn Zeyd dedi ki, Ayette bahsedilen basiretler, hidayet ve rahmet ile kastedilen Kur'an'dır. Basiretler hidayettir, rahmet ile kastedilen de Kur'an'dır ve bunların hepsi kalpte bulunur. 21. Yoksa kötülükleri işleyenler, kendilerini iman edip salih amellerde bulunanlar gibi kılacağımızı mı sandılar? Hayatları ve ölümleri bir mi? Ne kötü hüküm veriyorlar? Câbir bin Abdullah radiyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kul hangi hal üzere öldüyse o hal üzere diriltilir. Bunu Müslim ve Hakim rivayet etmiştir. Mücahit Rahimullah dedi ki, mümin kişi dünyada da ahirette de mümindir, kafir kişi ise dünyada da ahirette de kafirdir. 22- Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Öyle ki her nefis kazandıklarıyla karşılık görsün. Onlara zulmedilmez. 23. Şimdi sen kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz? i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki burada söz konusu olan kişi kafir olan kişidir. Zira kafir Allah'tan bir hidayet olmaksızın kendine bir din edinmiştir. Allah Teala'da ezeli ilmiyle onun hidayete ermeyeceğini bildiği için de onu saptırmış yolunu şaşırtmıştır. Yani Allah kuluna zulmedici değildir. Allah Azze ve Celle onun dünyada böyle bir imtihanla karşılaştığı zaman hangi yolu tercih edeceğini evvelden bildiği için bu şekilde saptırmış, yolunu şaşırtmıştır. Katade dedi ki, hevasını ilah edinen kişi nefsinin hoş gördüğü her şeyin peşine düşer ve Allah'tan korkmaz. Hevayı ilah edinmek böyle bir şeydir. süfyan Sevri Raymolla tefsirinde, bu ayetle ilgili olarak Said bin Cübeyir Rahimullah'ın şöyle dediğini de nakleder. İşte e, cahiliye müşrikleri bu bir takım taşlardan eşyalardan putlar ediniyorlardı. Ondan daha güzelini bulurlarsa bu sefer öncekini bırakıp diğerine e, tapmaya, onu put edinmeye başlıyorlardı. İşte bu da hevasını ilah edinmenin bir sürüdür diye açıklıyor. Evet, buradaki eğer Ayetin ibaresi muhakkak ki genel kapsamlıdır. Hevasını ilah edinmek demek ki Allah'tan korkma, sakınma, söz konusu olmaksın. Herhangi bir münkeratla karşılaştığı zaman ona hemen balan, yani arzusunun her istediğini Allah'tan çekinmeden, korkmadan yapan kimse demektir. Bunun içerisinde şirk ve fısklar da dahil. 24. Dediler ki bu dünya hayatımızdan başkası değildir. Ölürüz ve diriliriz. Bizi kesinse olmayan zamandan başkası helak etmiyor. Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca zannediyorlar. Ebu Hureyv radıyallahu anh dedi ki, Cahili halkı bizi helak edecek olan ancak gece ile gündüzlerdir derlerdi. Allah Teala bu ayeti indirdi. Ayrıca Allah Teala insanın dehre, yani zamana dil uzatmakla kendisine Allah'a eziyet ettiğini, zira zamanın kendisi olduğunu... Yani e, zamanı evirip çevirenin e, bizzat kendisi olduğunu bildirmiştir Allah azze ve celle. Bu işin elinde bulunduğunu, geceyle gündüzü evirip çevirdiğini ifade etmiştir. Ebu Reyhan radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurduğunu da rivayet etmiştir. Allah Teala buyurdu ki yani kutsal hadis Adem oğlu Dehre zamana söyerek bana eziyet ediyor. Dehir benim. Emir benim elimdedir. Gece ve, geceyi ve gündüzü çeviren benim. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Mücahit Rahimullah dedi ki, burada ed-dehru kelimesi zaman demektir. Burada dehrilere bir e, reddiye vardır bu ayette. Yani dehriler işte, e, Allah'ı inkar ederek, ahiret gününde inkar ederek, işte bu dünya hayatından başkası yoktur. Biz yaşarız, ölürüz, bizi ancak zaman helak eder diyorlardı. 25- Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman onların delilleri eğer doğru sözler iseniz atalarımızı getirin demekten başkası değildir. Şimdi de ateistler böyle söylüyor zaten. 26. De ki Allah sizi diriltiyor sonra sizi öldürüyor sonra kendisinde hiçbir kuşku olmayan kıyamet günü o sizi bir araya getirip toplayacaktır. Ancak insanların çoğu bilmezler i̇bn Abbas, i̇bn Mesud ve bir grup sahabe radiyallahu anhüm dediler ki siz hiçbir şey değilken sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek ve kıyamet günü tekrar diriltecektir. Katade dedi ki babalarının bellerinde ölüler idiler. Allah onlara hayat vererek yarattı. Sonra kaçınılmaz olan ölümle onları öldürür. Sonra onları kıyamet gününde diriltir. Ve 27. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyamet saatinin kopacağı gün, o gün batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır. Evet, bu ayetlerde, yani 24. ayette itibaren, bu 27. ayete kadar olan bölümde dünyanın döndüğünü iddia eden dehrilere de, yani modern muasır dehrilere de bir reddiye vardır bu ayetlerde. Yani dünyanın döndüğüne inanmak, bu ayetleri inkar etmektir. Çünkü e, onlar diyorlar ki gece ve gündüz işte dünyanın güneş etrafında dönüşüyle veya kendi ekseninde dönüşüyle mevsimler güneş ekseninde dönüşüyle e, oluşuyor diyorlar ve zamanı da işte dünyanın dönüşüyle kayıtlamış oluyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle geceyi yarattık, gündüzü yarattık diyerek bunların ayrı birer yaratılmış varlıklar olduğunu, bunların birbirini takip ettiğini bildirmiştir. Yani bu dünyanın dönülmesiyle oluşmaz gece ve gündüz. Bilakis bunların kendisi birer yaratıktır, yaratılmış varlıktır. Gece gelir, gündüz gider, gündüz gelir, gece gider. Bu şekilde cereyan eder. Bu şekilde inanmak, yani dünyanın döndüğüne inanmak teorisine göre mesela bir kimse onların iddiasına göre diyelim işte uzaya çıktı yani dünya dışına çıktı onlara göre ve öyle bir hızlı mekik geliştirdiler ki dünyanın döndüğü istikametin tam tersine dönse ne olacak? Bir gün öncesine inmiş olacak. Daha da bunu devam ettirirse çok daha önceki zamanlara e, gitmiş olacak. Yani bu işte zaman ma makinesi dedikleri, işte zamanda yolculuk dedikleri şeyi bu teoriyle ilişkilendiriyorlar. Hatta geleceği de dünyadan daha hızlı dönen bir e, uzay mekiği yapılırsa dünyanın dönüş istikametinde daha hızlı devir yaptığı zaman ileriki bir tarihe gideceği gibi e, bir teoriye dayandırıyorlar. İşte bu, bu ayetleri e, Açık ifadesiyle küfür olan bir itikattır. Bu ancak dehrilerin, materyalistlerin inanışlarının gereğidir. Allah azze ve celle bunları böylece reddediyor. 28. O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Mücahit dedi ki, وَتَرَى kulle ümmetin جَاثِيَةً kauli." Her ümmeti diz üstü çökmüş olarak görürsün demektir. Câfiye cesve fiilinden gelmedir. Cesve işte o diz üstü çökmek. Câfiye, diz üstü çökmüş halde demek. Ette hak bir müzayhim dedi ki, hesap her ümmetin diz üstü çökmüş olduğunu görürsün. Katade de şöyle dedi, kıyamet gününde bir ümmetin diğerinden önce, bir topluluğun diğerinden önce, bir adamın diğerinden önce, yani herkesin sırayla hesap için huzura çağrılacağını biliyorsunuz. Ebu Said el-Hudri radiyallahu bu konuda uzunca bir hadis rivayet etmiştir. Ey Allah'ın biz kıyamet günde Allah'ı görecek miyiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Gündüzün öğle vaktinde hava açık olup gökyüzü de bulutsuz olduğu bir vakit, güneşi apaçık görmekte zorlanıyor musunuz? Aynı şekilde 14. gecesinde hava açık iken gökyüzü bulutsuz olduğu bir vakit de ayı görmekte zorlanıyor musunuz? dedi. Biz de hayır ey resul dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bunlardan birinde görmek hususunda zorlanmıyorsanız Allah Teala'yı da görmekte zorlanmayacaksınız diye buyurdu. E, bu kavilde Neb Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerinde e, haşa Allah azze ve Celleyi i mahluka benzetme söz konusu değildir. Burada görme ve görünme e, fiilinin ee, sadece benzetilmesi söz konusu. Yani Allah Azze ve Celle'nin zatının e, benzetilmesi değil de burada insanların görmesi benzetiliyor. Yani nasıl ki gündüz veya e, dolunay gecesinde siz bulutsuz bir havada net bir şekilde görüyorsanız Allah Azze ve Celle'yi de o şekilde göreceksiniz. Yani burada görme fiili benzetiliyor sadece. Sonra e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Kıyamet günü olunca bir nidacı, bir seslenici her toplu kime tapıyor, kime ibadet ediyor idiyse ona uysun diye nida eder. Putlara olsun, dikili taşlara olsun, Allah Teala'dan başka herhangi bir şeye tapanlardan hiçbiri ortada kalmaksın, hepsi peş peşe cehenneme düşerler. Sonunda iyisi olsun, kötüsü olsun, günahkarı olsun sadece Allah'a kulluk edenlerle El kitabın arta kalanları meydanda kalır. Yani El kitabın arta kalanlarıyla kast edilen, e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden önce, yani onun gönderilmesinden önce tevhid üzere olarak kalmış olanlar. Sonra da Yahudiler çağrılır. Siz neye tapıyordunuz diye kendilerine sorulur. Onlar da Allah'ın oğlu Üzeyre tapardık derler. Yalan söylediniz. Allah'ın hiçbir eşi de yok, çocuğu da yok. Siz ne istiyorsunuz denilir. Onlar da ey Rabbimiz biz susadık bize su ver derler. Onlara haydi içiniz denilir. Bu söz üzerine Yahudiler ard arına cehenneme dökülürler. Sonra Hristiyanlara siz neye ibadet ediyordunuz diye sorulur. Onlar da Allah'ın oğlu Mesih'e tapıyorduk derler. Onlara da yalan söylüyorsunuz. Allah'ın ne eşi ne de çocuğu oldu denilir ve siz ne istiyorsunuz diye sorulur. Onlar da bize su vermeni istiyoruz derler. İçin izlenir ve Hristiyanlar da peş peşe cehenneme dökülürler. Geriye sadece günahkarlar olsun, salih olsun, sadece Allah'a kulluk edenler kalır. Yani günahkar da olsa tevhid üzere e, kalmış olanlar kalır. Onlara insanlar gittiler. Sizi burada tutan nedir denilir? Onlar, biz onları bugünkünden daha fazla kendilerine ihtiyacımız olduğu halde bıraktık. Onlardan ayrı verdik. Bir de bir çağrıcının her topluluk kime kulluk ediyor idiyse ona uysun dediğini işittik. Biz Rabbimizi bekliyoruz derler. Allah Teala da onlara ilk defasında gördüklerinden farklı bir surette tecelli eder ve ben sizin Rabbinizim diye buyurur. Onlar da sen bizim Rabbimizsin derler. Onunla da sadece peygamberler konuşur. Allah Teala sizinle Rabbiniz arasında onu tanımanıza yardımcı olacak bir alametiniz var mıdır diye buyurur. Onlar da bacak derler. Bacağını gösterir. Her mümin ona secde eder. Allah'a gösteriş ve duyurmak, yani onun bunun için secde edenler ise oldukları gibi kalırlar. Yani dünyada e, ihlas üzere olmayıp da rüya ile e, ibadet edenler orada o Rahman'ın e, baldırı açıldığı zaman buna secde etmeye Güç getiremeyecekler, oldukları gibi kalacaklar. Bunlar secde etmek isteyecekler ancak bu omurgadaki ekrem yerleri bitiştiği için secde edemeyeceklerdir. Sonra da sırat köprüsü getirilip cehennemin üzerine konacak. Ravi der ki, biz de Allah'ın Resulü köprü nedir yani bu sırat nedir diye sorduk. Şöyle buyurdu, kaygan, sallantılı mekan, üzerinde kancalar, kerpetenler, deve dikenleri gibi dikenli olan ağaçlar bulunmaktadır. Müminler köprüyü derecelerine göre, kimisi gözün bakışı gibi, kimisi yıldırım gibi, kimisi rüzgar gibi, kimisi hızlı koşan atlar gibi geçerler. Kimisi bunlar gibi selametli bir şekilde geçerler, kimisi de ufak tefek yaralar alarak geçerler. Kimisi de cehenneme yuvarlanır. Nihayet en soncular sürüne sürüne geçer. Sizler hakkı benden çok arıyor değilsiniz. Cebbar olan Allah'a o gün kim hakikaten iman etmişse... Göreceksiniz. Cennete giren müminler saraylarına yerleştikten sonra bazı Müslüman kardeşlerini göremeyince ''Ya Rabbi onlar bizimle beraber namaz kılan, oruç tutan ve bizimle beraber hareket edenlerdi.'' diyecekler. Allah Azze ve Celle de ''Gidin, kalbinde dinar miktarı kadar imanı bulunanları cehennemde çıkar, cehennemden çıkarın.'' buyuracak. Allah Azze ve Celle bu müminlerin vücutlarını cehenneme haram kılar. Müminler cehennemde yanan kardeşlerinin yanlarına gelirler. Bakarlar ki kimisinin topuklarına kadar, kimisinin bacaklarına kadar ateşe dalmış vaziyettedirler. Onlardan tandıklarını tutup çıkarırlar. Sonra da dönüp giderler. Sonra Allah azze ve celle, "Haydi gidin. Kalbinde yarım dinar kadar imanı bulunanı cehennemden çıkarın." diye buyurur. Cennette bulunan müminler gelip tandıklarını çıkarırlar. Sonra da geri dönerler. Allah Teala, "Haydi gidin. Kalbinde zerre kadar İmanı bulunanı cehennemden çıkarın diye buyuracak. Onlar da gelip tandıklarını yine çıkaracaklardır. Ebu Said el-Hudri Radyalan dedi ki, Eğer bana inanmıyorsanız şu ayeti okuyun. Allah zerre kadar haksızlık etmez, zerre kadar bir iyilik olsa onu kat kat yapar ve kendi katında büyük mükafat verir. Nisa suresi 40. ayet. Peygamberler, melekler ve müminler şefaat ederler. Sonra da yüce ve cebbar olan Allah, Şimdi sıra benim şefaatimde diye buyurur ve cehennemden bir avuç, bir kabza alır. Buradan vücutları tam anlamıyla yanmış insanları çıkarır. Bunların cennetin dışında bulunan bir, bir nehre daldırılırlar. Bu nehre Hayat Nehri adı verilir. Onlar selin getirdiği yığınlar arasında yabani reyhan tohumları nasıl hızla e, yetişip bitiyorsa öyle bitecekler. Bu yabani reyhan otlarını bir kaya ile bir ağaç arasında görmüşsünüzdür. Bu otun güneşe bakan tarafı yeşil, gölgeye bakan tarafı da beyazdır. İşte nehre daldırılıp çıkarılan bu kimseler, çıkarıldıkları vakit beyazlıkları ve parlaklıkları sanki mercan gibi parlaktır. Onların boynlarına gerdanlıklar takılır, böylece cennete girerler. Cennetlikler bunlar hakkında. Bunlar Allah Teala'nın azatlı kullarıdır. Bunların işlemiş oldukları bir amel, göndermiş oldukları bir hayır olmaksızın, Allah Azze ve Celle onları cennetine sokmuştur derler. Bunlara gördükleriniz ve bir o kadar da sizindir denilir. Evet, bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Bu, e, yani günahkar olup, tevhid üzere olan, yani tevhidini bozmamış, şirk koşmamış olan, tevhid üzere ölüp de e, günahları da, işte hesap anında allah Teala tarafından bağışlanmamış olan, bu yüzden cehenneme giren mümin kullardır. Yani e, bunlar e, imanla niteleniyor. Kimisinin imanı işte dinar gibi, kimisinin ki arpa gibi, kimisinin ki zerre gibi. Yani küçük kızıl karıncalar gibi. Zerre küçük kızıl karıncalar demek. Kimisinin imanı bunun gibi. Bu aynı zamanda mürceye de reddiyedir. İnsanların imanda farklı mertebelerde olabileceklerinin açık ifadesidir. 29 Bu bizim kitabımızdır. Sizin aleyhinizde hak ile konuşuyor. Gerçekten biz sizin yaptıklarınızı yazdırıyorduk. İbn Abbas radıyallanma dedi ki kitaptan kastedilen Ümmül Kitaptır ve içinde insanların yapacakları şeyler yazılıdır. İstinsah edenler de meleklerdir. Melekler insanların yapacakları şeyleri bu ana kitaptan istinsah ederler. Burada kaderiyeye açıkça bir reddiye vardır. Çünkü ayette Ve inna kunna nestensihu ma kuntum taamelun istinsah ediyorduk. İstinsah, nüsha çoğaltmak. Yani bugün fotokopi diyorlar ya onun gibi e, aynısını yazıya geçirmek demek. Yani Allah Azze ve Celle bütün mahlukatın önceden kıyamet gününe kadar ne yapacaklarını yazmıştır. Bu ayetle e, bu açıkça ifade ediliyor. Melekler hani bu senelik kader Ömürlük kader, senelik kader, e, bapları var ya kadere imanda e, hadiste gelen. Mesela kişi e, anne karnındayken ruh üfleneceği zaman onun işte ecelinin, ömrünün vesairesinin yazılması, amelin yazılması, rızkın yazılması bu ömürlük kader. Bir de işte o e, Duhan suresinde aktarmıştık onu. Senelik kader vardır. Her sene işte o o sene o insanın başına neler gelecek? Senelik kaderlerde yine levh-i mahfuzdan istinsah edilerek yazılır. Allah Azze ve Celle bunların hepsini yazmıştır. Bu, bunun manası şudur. Yani Allah Azze ve Celle bütün e, yarattığı mahlukatın, Herhangi bir imtihanla dünya hayatında karşılaşacağı vakalarda nasıl hareket edeceğini önceden biliyordu. Hidayetimi seçecek, sapıklığımı tercih edecek. Bunu önceden biliyordu ve bunu böylece yazmıştır. Fakat bu yazıyla kullarını sorun tutmuyor. Yani ben sizin hakkınızda cenneti, hidayeti yazdım. Falancalar hakkında da işte sapıklığı yazdım, cennemi yazdım. Dolayısıyla... Ee, bu yazı gereği olarak işte şunlar cennetlik, şunlar cennemlik alevutlak bunu söylemiyor da dünyada imtihan ediyor ki biz e, itirazda bulunamayalım ya Rabbi sen yazdın biz de yazdın gibi amel ettik. O yazının gereği olarak mecburen böyle amel ettik diyemeyelim diye. Yani kendi aleyhimize bir hüccet e, ikame olması için biz dünyada imtihan ediliyoruz. Yani bizi tamamen serbest bırakıyor Allah Azze ve Celle hidayetle sapıklığı tercih etme konusunda bu dilemeyi Allah diliyor. Biz bu sayede ya hidayet ya sapıklı serbestçe bu dünyada diliyoruz. Ama neyi dilersek yani hidayeti mi seçtik, sapıklığı mı seçtik Allah Azze ve Celle bunu önceden yazmış. Tamamen serbest bir şekilde seçiyoruz. Seçtiğimiz bu yol ahirette görülecek ki Allah'ın yazdığı gibi çıkmış. Yani biz tamamen serbest bir iradeyle hidayet veya sapıklığı seçiyoruz. Allah Azze ve Celle bunu ezelde yazmıştır. Onun yazdığı gibi de gerçekleşiyor. Böylece bizim hakkımızda huccet kaim oluyor. Yani Allah Azze ve Celle bunu fiili olarak bizler hidayet ve sapıklık şeklinde gerçekleştirmedikçe bundan sorumlu tutmuyor. Yani kendi ilmiyle bizi sorumlu tutmuyor. Bizim de ilmimiz olacak. Bizim de ilim olarak yani gerçekten işte biz bununla baş başa kaldık. Böyle bir olayla baş başa kaldık. Ben de bunu tercih ettim. Yani Allah Azze ve Celle ezelden yazdığında şüphesiz haklıymış diyerek e, bizim aleyhimize bir hüccet söz konusu olacak. İşte i̇bn Abbas radıyallahu anh, e, bu ayette bunun kastedildiğini söylüyor. Burada melekler istinsa etmektedir. Ana kitaptan yani levh-i mahfuzdan e, yazarlar. 30. İman edip salih amel işleyenlere gelince... Rablere onları kendi rahmetine sokar. İşte bu apaçık kurtuluşun ta kendisidir. 31- Kafir olanlara gelince, Ayetlerim sizlere okunmadı mı? Siz de büyüklük taslayıp günahkar kimseler olmadınız mı? 32- Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Kıyamet saatinde de şüphe yoktur denildiğinde siz, Kıyamet saati de neymiş? Biz bilmiyoruz. Biz sadece şüpheye zannediyoruz. Biz kesin bilgiyle inananlardan değiliz demiştiniz. 33- Onların yaptıkları şeylerin kötülüğü kendileri için açığa çıktı ve alay konusu edindikleri de onları sarıp kuşattı. 34 denildi ki bugününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz gibi biz de sizi bugün unutuyoruz. Barınma yeriniz ateştir ve sizin için hiçbir yardımcı yoktur. i̇bn Abbas radyollarına bu ayette geçen nensakum kavli yani unutuyoruz kavli sizi cennette terk ederiz demektir. Yani neseye e, kelimesi işte beşerde olduğu gibi nisyan manasında değil, Allah Azze ve Celle burada, yani haşa unutma fiilinden münezzehtir, burada terk etmesi Yani siz dünyadayken nasıl Allah'ın emirlerini, yasaklarına riayet etmeyi terk ettiniz, siz de bugün cehennemde bu şekilde bırakılacak, terk edileceksiniz manasındadır. Ebu Hüreyre ve Ebu Said radiyallahu dediler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Kıyamet gününde kul getirilir ve Allah ona şöyle der, sana kulak, göz, mal ve çocuk vermedin mi? Hayvanları ve arazileri senin hizmetine vermedin mi? Kavme önder kılıp ganimetlendirmedin mi? Peki sen bugün de benimle karşılaşmayacağını mı zannettin? O da hayır der. Bunun üzerine Allah bugün de sen beni unuttun gibi sen terk edileceksin buyurur. Bunu Tirmizi ve Bezar sayı isnatla rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyli radıyallahu anlatıyor. Sahabeler ey Allah'ın Resulü biz kıyamet günde Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Az önce Ebu Said el-Hudi radıyallahu rivayeti geçmişti. Burada da Ebu Hureyli radıyallahu gelen diğer bir lafzı. Öyle zamanda bulut içinde değilken güneşi görmek hususunda birbirinize itişip kakışıyor musunuz dedi. Sahabeler hayır cevabını verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peki Bedir gecesinde yani Dolunay gecesinde bulut içinde olmayan ayı görmek hususunda birbirinizle itişir misiniz dedi. Sahabeler hayır cevabını verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz Rabbinizi görme hususunda ancak bu ay ile güneşten birini görmek için itiştiğiniz gibi itişeceksiniz. Allah Teala kulun karşısına çıkarak ey filan. Ben sana ikram etmedim mi? Seni reis yapmadım mı? Sana zevce vermedim mi? Sana at ve develeri musahhar mı? Reislik yapmana, ganimet malının dörtte birini almana müsaade etmedim mi? Diyecek. O da evet cevabını verecektir. Allah Teala ya bana kavuşacağını aklından geçirdin mi diye soracak. Kul hayır cevabını verecektir. Bunun üzerine Allah Teala işte ben de seni, beni unuttuğun gibi seni terk ediyorum diyecek. Sonra ikinci kulun karşısına çıkarak ey filan. Ben sana ikram etmedim mi? Seni reis yapmadım mı? Sana zevce vermedim mi? Atları ve develer sana musaha kılmadım mı? Reislik yapmana ve ganimetin dörtte birini almana müsaade etmedim mi? diye soracak. O da evet ey Rabbim diyecek. Allah Teala bana kavuşacağını hiç aklından geçirdin mi? diyecek. Kul hayır cevabını verecektir. Bu üzerine Allah Teala işte ben de senin beni unuttuğun gibi seni terk ediyorum diyecek. Sonra üçüncü kulun karşısına çıkarak ona da bunun aynısını söyleyecek. Fakat o kul ey Rabbim. ''Ben sana, senin kitabına ve peygamberine inandım, namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim.'' diyecek ve olanca gücüyle hamdü senasında bulunacak. Allah Teala öyle ise şuraya buyuracaktır. Sonra kendisine ''Şimdi sana şahidimizi göndereceğiz.'' denilecektir. Kul kendi kendine ''Acaba bana şahitlik yapacak bu zat kimdir?'' diye düşünecek. Fakat ağzına mühür vurulacak, uyluğuna, etine ve kemiğine konuş denilecek. Artık uyluğu, eti ve kemiği onun amelini söyleyecektir.'' Bu ona kendi namına bir özür bırakmamak içindir. İşte bu münafıktır. Allah'ın gazabına uğrayacak olan budur. Yani bu işte Allah'a ve Resulüne iman ettiğini, namaz kıldığını, oruç tuttuğunu, zekat verdiğini iddia ediyor. Fakat bu münafıktır. Onun ağzına mühür vurulacak. İşte Allah'ın şahidi burada. Kişinin kendi uyluğudur, kendi azalarıdır. Ona şahitlik edecektir. Bunu Müslüm dua etmiştir. 35. Bunun nedeni şudur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerine alay konusu edindiniz. Dünya hayatı da sizi aldattı. Bugün artık ne oradan çıkarılırlar ne hoşnutluk dilekleri kabul edilir. 36. Şu halde hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. El Esved bin Süreyy radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Teala'ya hamd etmekten daha sevimli gelen bir şey yoktur. Bu yüzden elhamdülillah sözüyle kendisini ölmüştür i̇bn Abbas radyalanma, alemlerin Rabbi ayetindeki alemler cinler ve insanlar demektir. Yani buradaki e, çoğul ifadeyi biraz Arapça bilenler için izah edelim. Normalde e, cinler ve insanlar alemin olur. Yani iki alem, cinler alemi, insanlar alemi. Ama burada çoğul diyor. Neden e, çoğul bir ifade i̇bn Abbas cinler ve insanlar diyor? Az önce rivayetlerden aktardık. Burada alemler ile kast her dönemdeki insanlar ve cinler bu yüzden çoğuldur. Yani alemler kelimesi bu yüzden çoğuldur. Arap dilinde e, tekil var, ikil var. Üç ve daha fazlası için de çoğul ifade kullanılır. Burada alemin çoğul bir ifade. Yani en az üç alem olması lazım. Fakat burada İbn Abbas insanlar ve cinler diyor. Bu ikisi iki eder diye bir şüphe gelebilir. Burada kastedilen her dönemdeki insanlar ve cinler, her asırdaki insanlar ve cinler yani alemlerin çoğu olarak kullanılması bu yüzden. Yoksa bazı zındıkların asrımızda işte uzaylılar falan filan da var diye bu ayetleri delil getirmesi e, gerçekle hiçbir alakası olmayan bir hurafedir. Ve son ayet Casiye suresi 37. ayet Göklerde ve yerde büyüklük o'nundur. Kibriya o'nundur. Şüphesiz o azizdir, hakimdir. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Ureyre radiyalarına dediler ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah azze ve celle buyurdu ki, İzzet benim gömleğim, kibriya cübbemdir. Kim bu ikisi hususunda benimle çekişirse ona azap ederim. Bunu Bukhari, Edebül Müfred'de, Temmam, Fevaid'de, Müslim sayinde, Hümeydi, Ebu Davud ve Hakim'de, kitaplarında rivayet etmişlerdir sayısınatla. Evet, eee Kişinin elbisesini, izarının, elbisesinin, etekli elbiselerin eteğini, cübbe olur, izar olur, yani üzerinde giydiği kıyafetin eteğini kibirle sarkıtması işte bu e, rivayetle ilişkilendirilmiştir. Yani bu kimse izarını kibirle sarkıtarak yürüdüğü zaman Allah Azze ve Celle'ye karşı adeta kibriya hususunda e, çekişiyor demektir. Böyle tehlikeli bir durum içerisindedir. Allah izin verirse Diğer bir Mekki sure olan Ahkaf suresi 46. sureyle bir sonraki derste inşallah devam edeceğiz. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşheden lillahi tevatteke le şerike ve estağfuruke ve töb